1744 numaralı konu, Hz. Osman'ın çeşitli hutbeleri, Hazreti Osman bir keresinde minbere çıkarak şunları söyledi, Ey Ademoğlu, unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır, bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır, sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir, ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse daima hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış. Çünkü ölüm meleği senden asla gafil değildir. Ey Ademoğlu, bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gafil olur ve onun için hazırlık yapmazsan elbette ki başkası senin nefsin için hazırlık yapmaz. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma ve bunun için de nefsinin hazırlığını görüp ona rızık edin. Sakın bu işi başkasına havale edeyim deme, selam üzerinize olsun, Hasan, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor bir keresinde Hazreti Ömer'i minber üzerinde gördüm, şöyle diyordu, Ey insanlar, gizli hallerinizde ve iç aleminizde Allah'tan korkunuz, ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim, Muhammed'in nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki iyi ya da kötü kim gizlice bir amel yaparsa Allah Teala ona bu yaptığı ameli bir elbise gibi giydirir, İşlemiş olduğu amel iyi ise onu insanlara iyi olarak, kötü ise de kötü olarak bildirir. Bu sözlerinden sonra Hazreti Peygamber şu ayeti okudular. Ey oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise indirdik. Takva, Allah korkusu, elbisesi ise daha hayırlıdır. Bu, ihsan, Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki hatırlamış olurlar, da inanırlar. Araf, 7 suresi 26, Abbad bin Zahir şöyle anlatıyor. Hz. Osman'ın bir hutbesini dinledim, bunda şöyle diyordu, Allah'a yemin ederim ki biz seferde ve Hazer'de Hazreti Peygamber'le arkadaşlık yaptık ve onun sohbetlerinde bulunduk, Hazreti Peygamber hastalarımızı ziyaret ederler, cenazelerimize katılırlardı, bizimle birlikte savaşlara çıkıp az veya çok, kendisinde bulunanları bizimle paylaşırlardı, ama bakıyorum bugün kendisini hiç görmemiş olan bazı kimseler onu bana tanıtmaya çalışıyorlar, Ferazdağ'ın hanımının oğlu Ayen, Hazreti Osman'a, ey nasel, sen bu işi değiştirdin, onun yolunda değilsin, dedi. Bunun üzerine Hazreti Osman oradakilere, bu kimdir, diye sordu. A, dediler. O zaman Hazreti Osman, hayır ey köle, asıl bu işi değiştirip onun yolunda olmayan sensin, dedi. Bu konuşmayı dinleyen halk A, üzerine hücum ettiler. Ancak soğullarından bir kişi onlara engel olarak A, yeni evine kadar götürdü.